Radyo tiyatrosu kum tepesi Yazan, Bayram Alacaklı Rejisör, Kenan Işık Efektör, Erhan Mesudov Oynayan sanatçılar, Ayhan, Şükrü Türen Baykul, Murat Daltaban Aykut, Selçuk Soğukçay Deniz, Funda Postacı Kamil, Emin And. Birinci ses, Zafer Şahin İkinci ses Erhan Özçelik Savcı Erol Keskin Baykul, Aykut kafayı gördün mü? Aşağıda temel çukurunu kontrol ediyor. Temelden kaç kamyon hafiyat aldılar? Ee, 2760 kamyon hafiyat alındı. Yaptığım hesaba göre 30 kamyon daha fiyat alınması gerekiyor. 30 santimlik kazıdan sonra diğer binaların temel seviyesine ineceğiz. 30 kamyon fazla gelebilir Ayhan. Zemin sağlam. E baş mühendis sensin. Yarın sabah temel demirlerini yerleştiririz. İkimiz de inşaat mühendisiyiz. Bir daha bana baş mühendis deme. <gülüyor> tamam tamam. Ayhan Bey, temel çukurda gelir misiniz? Ne oldu Aykut Kalfa? Aşağıda bir takım sorunlar var. Geliyorum. Beş dakika sonra şirket yöneticileri gelecek Onlarla sen ilgilen Her defasında zor işleri bana veriyorsun E ee, mühendis olmak kolay değil <gülüyor> Sen de mühendissin Ben senden kıdemliyim Tam tamına yedi gün Yedi gün uzun bir zaman Şirket yöneticilerine kahve ikram etmeyi unutma Şirket yöneticilerine ne söylememi istiyorsun Ne söylersen söyle Aman ne güzel cevap Semin çok yumuşak Ayhan Bey Su mu çıktı Hayır toprak kuru Sorun ne? Bakın bu seviyede toprağın kireçli ya da en kötü ihtimalle kirli olması gerekiyor. Ama bu toprak kumlu. Saçmalama. İş konusunda saçmalama Mayhan Bey. Tamam özür dilerim Aykut onu kastetmemişti. Haklısın. Toprak kumlu. İşçilere söyle değişik yerlerde otuzar santim derinliğinde delikler açsınlar. Aykut Bey'i duydunuz. Hemen kazmaya başlayın. Yer altındaki küçük bir kaynak suyu kumları yukarıya çıkartmış olabilir. Önemselecek bir şey olmadığını göreceksin. Hey ne? Hala işiniz bitmedi mi? Bitmek üzere! Şirket yöneticileri seni bekliyor! E canım onları biraz oyalar! İşçiler delikleri açtı Ayhan Bey! Güzel! Yöneticileri daha fazla bekletmeden bu işi bitirelim hmm, Yöneticilerin canı cehenneme! Bizim işimiz onlardan daha önemli! Bunu onların yanında sakın söyleme! Toprak normal görünüyor! Oradaki normal olabilir ama bu çukurdaki normal değil! Kum! İnce ve temiz! Cezasını versin! Bütün çukurlardan kum çıkmış! baykol Efendim! Hemen aşağı gel Bu plaj kumuna benziyor İki metre uzunluğunda demir bir çubuk getirin O boyda demir çubuk yok ki Küreklerden birinin sapını çıkartın ee, Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Aşağıdaki kum tabakasının kalınlığını ölçeceğim Zorlanma yok Kürek sapı kolayca içeriye giriyor Kum tabakası tahminimden daha kalın Galiba başımız dertte Haklısın Büyük bir sorunla karşı karşıyayız Kolay gelsin hayrola mühendisliği bırakıp kalfalığa mı baş? Kalfalığın nasıl bir iş olduğunu öğrenmeye çalışıyorum Öğreneceğine eminim Sana küçük bir sürprizimiz var Heh, Sürprizlere bayılırım Bayılacağını biliyorum Beni daha fazla merakta bırakmayın da sürprizi açıklayın hadi Şu anda büyük bir kum deposunun üzerinde duruyorsun Dalga mı geçiyorsun? Hayır Kazdığımız her yerden kum çıkıyor Bu mümkün değil Neden? Bölgenin jeolojik yapısını biliyorum Daha önemlisi yandaki binanın inşaatında çalıştım Ve hafriyat sırasında bir tane kumar rastlamadım Hayat acı gerçeklerle doldur dostum Bu acı gerçeklerden birisi de şu anda ayaklarının altında Zahmet olmazsa yerden bir avuç toprak al Toprak söylediğiniz gibi görünmüyor ama Görüntü seni yanıtmasın Aykut kazdığınız çukurdan bir kürek kum getir Zaman kaybediyorum Biraz sabırlı ol İstediğinizi getirdin Ama bu, bu, bu gerçek olamaz Ne yazık ki gerçek Hafriyatı durduralım Senin aynı fikirdeyim Aykut, Aykut işçilere söyle malzemeleri toplayıp temeli boşaltsınlar atsın edersiniz Yöneticileri daha fazla bekletmeden yukarı çıkalım Yirmi günlük yemek bir dakikada boşa gitti Üzülme her işin belirli riskleri olur Bu risk fazla büyük altından kalkamayız Bu bizim problemimiz değil Sonuç sadece şirketi ilgilendirir Bizim de şirkete bağlı olduğumuzu unutma Şirketle göbek bağımız yok Sadece proje işine girdik Hala şaşkınlık içindeyim Ben de Temelden kum çıktığını şirket yöneticilerine nasıl açıklayacağız? Zor olacak ama açıklayacağız Bizi çok beklettiniz Elhan Bey ee, Özür dilerim Deniz Hanım hoş geldiniz İki dakika sonra ağlayacak hale gelecekler ee, Güneşin altında beynimiz pişti Temel hafriyatında problem çıktık Kamil Bey. Problemi halletmeniz ne kadar sürer? Bunu halletmemiz imkansız. Neden? Aşağıda büyük bir kum tabakası var. Basit bir olayı bu kadar önemsemeniz beni oldukça şaşırttı. Sandığınız kadar basit bir olay değil. Hafriyat seviyesi şu anda yaklaşık 16 metre. 30 santim sonra yandaki binaların temel seviyesine inmiş olacağız. Bu seviyeyi aşmamız delilik olur. Teklifiniz? İnşaatı durduralım. 30 santim önemli bir kayıp değil. Temel betonlarını atabilirsiniz. Sözlerimi yanlış anladınız. Ya da... Ben yanlış söyledim. Altı kum olan bir zemine binayı oturtamayız. Bu nedenle hafriyat çalışmalarının durdurulmasını istiyoruz. Ya isterim. ya ya bunu yapamazsınız. Ama başka çaremiz yok. Çareler tükenmez. Mühendislerinizi gösterin. Mühendisler mucize yaratamazlar Deniz Hanım. Kum tabakasının kalınlığı hakkında bir fikriniz var mı? Hayır. Bir metrede olabilir, on metrede hatta yüz metrede. Bunu öğrenmenin tek yolu hafriyata devam etmek. Deniz Hanım haklı. İşimizi tahminle yürütemeyiz. Çevredeki binaların temel seviyesinden aşağı inersek... ...bu binalar çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bu tehlikeyi göze alamayız. Peki başka öneriniz var mı? Belirli bir önerimiz yok ama zamanla olabilir. Şirket zaman kaybını göze alamaz. Almak zorunda. Özür dilerim. Benim bir önerim var. <gülüyor> Evet sizi dinliyoruz Zemine 3 metre kalınlığında beton bir blok yerleştirdikten sonra inşaata devam edebiliriz 800 metre kare alanı olan bir zemine 3 metre kalınlığında beton bir blok <gülüyor> Hayır hayır hayır bu mantıklı bir öneri değil Bana kalırsa doğru bir öneri bu öneriyi düşürmenizi tavsiye ederim Peki beton blok yeterli olacak mı? İlk etapta evet Başka etapları da mı var? Beton bloğun zemine tam olarak oturması için 6 ay bekleyeceğiz Sonra? Aynı beklemeyi kat aralarında da devam ettireceğiz 6 ay mı? 2 ay 6 ay temel için 48 ayda katlar için çıkacak aksilikleri de hesaba katarsak borç geçecek 5 yıl 5 yıl çok uzun bir zaman şirketin bu binaya en kısa sürede ihtiyacı var Şirketin ihtiyacı var diye mühendisliğimizi bir kenara bırakıp baştan savma iş yapamayız Baştan savma iş yapmanızı istemiyoruz Kısa sürede sağlam bir bina istiyoruz Sadece istemekle olmuyor Bu basit bir inşaat işi değil koca bir gökdelen yapılacak Yapıldıktan kısa bir süre sonra çökerse altından ne siz kalkabilirsiniz ne de biz iyi düşünün Pekala pekala önerinizi yarın yapılacak olan yönetim kurulu toplantısına götüreceğim Teşekkür ederim Ama bu öneriyi yönetim kurulu toplantısında siz savunacaksınız Tamam Önerinizle ilgili maliyet hesaplarını çıkartın Maliyet hesaplarını yönetim kurulu toplantısına getiririm Güzel Size iyi günler Size de iyi günler adamları yönetim kuruluyla görüşmesi büyük hata olur. Biliyorum. Onlara küçük bir oyun oynayacağız. Nasıl? Yönetim kurulu üyelerini tanımıyorlar. Hmm, ne yapmak istediğini anladım. Yönetim kurulu getirecekleri öneriyi reddedince inşaatı yapmak zorunda kalacaklar. İşi bırakabilirler. İkisinin birden işi bırakacağını hiç sanmıyorum. Mesela Baykul oldukça hevesli biri. Ben emin değilim. İnsanları yeterince tanımıyorsun Kamil Bey. Para ve güç uğruna yapamayacakları şey yok Bütün insanları aynı terazide tartamazsın Bazen istisnalar çıkabilir <gülüyor> İstisnaların da bir fiyatı olur Galiba sen haklısın Baykul'un fiyatını öğrenmek için onunla konuşmalıyız Randevu ayarla Yarın akşam uygun mu? Evet İyi akşamlar Baykul Bey İyi akşamlar Deniz Hanım Sizi beklettiğim için özür dilerim Önemli değil ben de birkaç dakika önce geldim Aa, Yemek ısmarladınız mı? Hayır hayır e, yemek yiyecek zamanım yok İçki? Meyve suyunu tercih ediyorum hmm, Kısa ve net cevaplar Bu taktiğinizi beğendim Zaman benim için çok değerlidir Benim için de Bir yılda kaç lira kazanıyorsunuz? Üç ya da dört milyar hmm, Bir mühendis için yeterli değil Benden daha az kazanan yığınla mühendis var Siz ustasınız onlarsa kalfa Elbette ki aranızda fark olacak Herhalde benim kazancımı tartışmak için Buraya davet edilmedim Haklısınız benimki sadece merak Bugünkü yönetim kurulu toplantısından Haberiniz var mı? Evet Ayhan bey anlattı Birçok konuda Ayhan bey ile fikir ayrılığımız var Yönetim kurulu inşaatın yapılmasını Ayhan bey ise yapılmamasını istiyorum Ayhan Bey ile aynı fikirdeyim. istekleri yerine getirilirse inşaat devam eder. İstekleri 500 milyar ek yük getiriyor. Şirketinizin mali açıdan çok güçlü olduğunu duymuştum. Ah, duyduklarınıza inanmayın. İnşaat yapılmazsa şirket tamamen batar. Zor bir durum. Evet, oldukça zor bir durum. Peki teklifiniz? Ayhan Bey'le anlaşamadığımızı söylemiştim. İşi sizin yapmanızı istiyoruz. Hım. İlginç bir teklif ama beni ilgilendirmiyor Sezlerimi henüz bitirmedim İşi kabul edersen elli milyarı peşin Tam tamına yüz milyar alacaksın <gülüyor> Oldukça büyük bir rakam hmm, Anlaşacağımızı biliyordum Henüz anlaştığımızı söylemedim Size anlıyorum Yüz milyara az buldunuz 110 milyar Konu para değil Deniz Hanım Bu koca şehirde binlerce bina var Ve bu binaların onda dokuzu Ya eksik malzemeden Ya da teknik eleman hataları yüzünden Ayakta zor duruyor en küçük bir yer sarsıntısında bu binalar içlerinde oturan insanlarla beraber toprağa karışacaklar Benim yapacak olduğum binaların aynı duruma düşmesini istemiyorum Sizinki sadece bir tahmin Bizim mesleğimize tahmine asla yer verilmez Çünkü biz sadece yaptığımız binalardan değil içinde yaşayacak olan insanlardan da sorumluyuz. Bırakın da bu sorumluluğu şirket taşısın Binanın sorumluluğu projeyi çizen mühendise aittir bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın Aynı teklifi Ayhan Bey'e yapmış olsaydım kabul etmekte tereddüt göstermezdim Beni kandırmaya çalışmayın Siz Ayhan Bey'in bu teklifi kabul etmeyeceğini bildiğiniz için bana yöneldiniz Aksi halde benimle görüşmek nezaketinde bulunmazsınız Yanlış düşünüyorsunuz Düşüncelerim beni asla yanıtmaz Ben Ayhan Bey'in üzerinde bir insan değilim Anladığım kadarıyla Ayhan Bey'i çok seviyorsunuz Sevgi kelimesi bana yapmacık geliyor O hayattaki tek dostum, tek arkadaşım Kaç yıldır beraber çalışıyorsunuz? On. Onu ama bizim beraberliğimiz çok eskiye dayanıyor Babam Ayhan Bey'in babasının yanında Şoför olarak çalışıyordu Beraber büyüdük, beraber okuduk Okul masraflarımı Ayhan Bey'in babası karşıladı Sonra hmm. iş ortağı olduk Minnet duygusu hayır, hayır, hayır, hayır Minnet minnet duymam gereken tek kişi babası Evli misiniz? Evet, evet Ayhan Bey'in kız kardeşiyle evliyim Ya Ayhan Bey? O da benim kız kardeşimle evli Şaşırmış gibi görünüyorsunuz <gülüyor> Şaşırmadım desem yalan olur 110 milyarlık teklifimi neden kabul etmediğinizi şimdi daha iyi anlıyorum Bakın teklifinizi reddetmemin bunlarla bir ilgisi yok Bugün ortağını satan yarın kendisini satar Bu Yanılmıyorsam şey... yeterince konuştuk Tamam bu inşaatı bitirmezseniz ömrünüzün bundan sonraki bölümünde Sadece gece kondu planları çizersiniz Altında kalacağım bir binanın projesine imza atmaktansa Gece kondu projesinin altına imza atmayı tercih ederim <Gülüyor> İkinizin de Allah belasını versin defol Kadın olduğun için şanslısın Aksi suratını dağıtırdım Buna cesaret edemezdin 110 milyar büyük para. E, i̇stenen hiç de büyük. Büyük ve tehlikeli. Yanındaki planı verir misin? Teşekkür ederim. Aslında kadının söylediklerini yabana atmamak gerekiyor. Bu inşaat son işimiz olabilir. <gülüyor> e, bir anda unutulmamız kötü olacak. Kariyerini kaybetmekten mi korkuyoruz? Hayır, kariyer önemli değil. İşsiz kalmaktan korkuyorum. İki numaralı rapido? Kutunun içinde. İşsiz kalmaktan korkma... Limon satar geçinirsin <gülüyor> Dalga geçme Özür dilerim sadece şaka yaptım Ne çiziyorsun? Yeni bir temel planı Temel planından çok cami kubbesine benziyor Doğru <gülüyor> Cami projesi aldığını söylememiştin Sürpriz yapmak istedim Aman ne güzel aç ve işsiz kalmaktan kurtulduk he? Boşuna sevinme Çünkü bu cami projesi değil Öyle değil mi hamam mı? Hayır yeni bir temel projesi hazırlıyorum Cami kubbesi şeklinde Evet ya. Ciddi olamazsın. Önümüzde iki seçenek var. Birincisi yeni bir yöntemle inşaatı devam ettirmek. İkincisi ise... ...mühendisliği bırakıp erken yaşta emekli olmak. Ben birincisini tercih ettim. İki ayrı proje hazırlıyorum. Bilmiyorum ikisinin de işe yarayacağını sanmıyorum. Dinemeden karar veriyorsun. Masanın üzerindeki projeyi aç. Kuyu temel. Evet. Bu sistem genellikle zemini kum olan yerlerde kullanılıyor. Biliyorum, bilim adamları bu sistemin sağlıklı olmadığını savunuyorlar. Sağlıksız olduğunu savunmalarına rağmen bu tezlerini bugüne kadar ispatlayamadılar. <gülüyor> Açıkça söylemek gerekirse ben onlarla aynı fikirdeyim. Neden? Zeminde temeller arası bağlantı yapılmadığı için en küçük sallantılarda ya da aşırı yüklenmelerde kayma ihtimali oldukça fazla... Ayrıca zemini görmek mümkün olmadığından temel yerinin yeterince sağlam olup olmadığını bilemeyiz. Bu sistemle yapılan binalarda herhangi bir aksilik meydana geldiğini duymadım. Teknik konuları inceleyen dergiler bu binaların dört kattan fazla olmadıklarını yazıyorlar. Bizim yapacak olduğumuz bina ise Bodrum hariç 25 kat. Kuyu temeller bu binayı taşımaz Mantıklı bir yaklaşım Ayrıca önemli bir konu daha var ee, Bu temel sistemi sadece Arap ülkelerinde kullanılmış Bu ülkelerde deprem kuşağının dışında Çok dikkatlisin Mesleğim öyle olmamı gerektiriyor Kubbe temel hakkındaki düşüncen ee, Bak bu sistemi ilk defa duyuyorum Elbette ki ilk defa duyacaksın çünkü bu temel benim icadım. <gülüyor> Sen delisin <gülüyor> Bütün mucitler biraz delidir Şirketin bu projeyi kabul edeceğini sanmıyorum Şirket aya. hangi şartlarda olursa olsun binanın yapılmasını istiyor Ek maliyeti ve kat kaybı olmayan bir bina isteniyor Bu sistem yer altındaki katlarının yapılmasını engeller Kubbeyi yeterince aşağı indirirsek kat kaybı olmaz Kubbeyi aşağıya indirmek için zemindeki kumun tamamen boşaltılması gerekiyor Kumun kalınlığı hakkında yeterince bilgiye sahip olmadığımızdan kısmen boşalttırmayı düşünüyorum Peki binayı kubbenin üzerine nasıl oturttu? Binanın merkezdeki ağırlığını ters girişlerle kenarlara taşıyacağım Ayrıca kubbenin tam ortasına bir kuyu temel yapacağım hmm. Evet güzel bir düşünce Takdir edeceğini biliyordum <gülüyor> Takdir ettiğimi söylemedim sadece düşüncenin güzel olduğunu söyledim Ama güzel düşünceler her zaman uygulanmaz Bu uygulanacak Pekala dostum pekala patron sensin Aa, Saçmalama ben senin patronun değilim arkadaşın ve iş ortağınım İki gün sonra şirketin yönetim kurulu toplantısı var Projeyi bu toplantıya yetiştireceğiz Yarın sabah statik hesapları yapmaya başla Gel Günaydın Günaydın Deniz Hanım hoş geldiniz Kaza geliyorum deme zaniden gelir L Lütfen oturun Kamil Bey yeni bir proje geliştirdiğinizi söyledi Tam olarak geliştirdiğimizi söyleyemem Henüz taslak aşamasında hmm, Görebilir miyim? Elbette Baykul Bey projeyi panoya asar mısın? Yeni projenin şirkete mali yük getirmeyeceğine emin misin? Gerekli hesaplamaları ayrıntılarıyla yaptım. Yeni proje bir miktar mali yük getirecek ama bu önemli bir meblağ hmm, değil. Belirli bir artışı karşılayabiliriz. Siz ne dersiniz Kamil Bey? Kesin rakam çıkmadan bir şey söyleyemem. Ee, birkaç güne kadar kesin rakamı çıkartırım. Bunun içinde sizin ücret farkınızda olacak mı? Şeytan suratının ortasına tokadı patlat diyor. Biraz sabırlı ol onun da zamanı gelecek. Ee, şirketinizle yaptığımız sözleşmede herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz Yönetim kurulunun yaptığınız çalışmaları değerlendireceğine emin olabilirsiniz Hakkettiğiniz ücreti alacaksınız hmm, Hayret kadının ağzından bal damlıyor Sen ağzından çıkana değil içinden geçene bak e, Projeyi açıklar mısınız lütfen e, Temeldeki problemi biliyorsunuz Elimizdeki mevcut projelerle bu problemi halletmemiz mümkün değil Bu nedenle Baykul Bey ile yeni bir proje geliştirdik Buna kısaca kubbe projesi diyebilirsiniz Kubbeyi çatıda mı kullanacaksınız? Hayır temelde ee, ...yeni bir sistem geliştirmeden zemindeki kumu çekmemiz ve temel atmamız imkansız olduğundan... ...alternatif plan olarak kubbe temel adını verdiğimiz bu projeyi geliştirdik. Ne yapmak istediğinizi hala anlamış değilim. Ee, biraz sabırlı olursan ne yapmak istediğimizi anlarsın. Sakin ol. Ee, kubbeyi kum kütlesinin üzerine yerleştirdikten sonra altında kalan kum kütlesini çekeceğiz... Kum kütlesi çekildikçe temel yavaş yavaş aşağıya inecek. Ve yeterli seviyeye inilince kum çekme işlemi duracak. Peki bu temel binanın ağırlığına dayanacak mı? Vallahi yeterli malzemeyi kullanırsak dayanır. Ayrıca herhangi bir aksilik olmasın diye kubbenin tam ortasına kuyu temel adı verilen başka bir temel yerleştireceğiz. Anlattıklarınız kulağa oldukça hoş geliyor. İnşaat bittiği zaman göze de hoş geldiğini göreceksiniz. Yanılmıyorsam önceki konuşmalarımızın birinde temel seviyesi aşağıya inerse yandaki binalar çökme tehlikesi geçirir demiş. E, haklısınız bunu söylemiştim Binaların çökmesini nasıl önleyeceksiniz peki? Yandaki binaları çelik konstrüksiyonlarla askıya alacağız Bu konstrüksiyonlar binaların kaymasını ve çökmesini önleyecek Ayrı bir masraf Yanılıyorsun Temel bittikten sonra bu konstrüksiyonlar sökülüp inşaatta kullanılacak hmm, Anlattıklarınız bana mantıklı geldi Bana mantıklı gelmedi Ağırlık temeli kumun içine çeker Ve ufak bir sallantıda bina toz şeker gibi dağılır Hayır ne temel kumun içine çekilir ne de bina dağılır. Bundan emin olamayız. Su dolu kabın içine ağzı aşağıya gelecek şekilde bir bardak yerleştirin. Sonra bu bardağı aşağı doğru indirmeye ya da çıkartmaya çalışın. Bardağın yerinden oynamadığını göreceksiniz. Yönetim Kurulu Başkanı olarak inşaat için gerekli onayı veriyorum. Güzel. Ama küçük bir sorunumuz var. Sorun mu? Evet. Yeni planın belediye tarafından onaylanması gerekiyor Aa, Bunu hallederiz Zor olacak Belediye konusunu düşünmeyin Deniz hanım halletmemiz gereken başka bir sorun daha var Ne sorunu Biraz sabırlı ol İnşaatı yaparsam 110 milyarlık bir ödeme yapacağınızı söylemiştiniz Yanılmıyorsam sizde ek maliyetin içinde ücret farkınızın olmadığını söylemiştiniz Aa, Bunu Ayhan bey söyledi ne fark eder siz ortaksınız Evet ortağız ama ücret konusunda ikimiz de ayrı ayrı talepte bulunabiliriz Açıkça söylemek gerekirse Ayhan Bey'in kabul ettiği ücreti ben kabul etmem Aramızda yapılmış bir sözleşme var Bu sözleşmeye uymak zorundasınız Sözleşme ilk proje için geçerliydi Baykul Bey haklı Yeni projeye yeni sözleşme Hayır Kabul ediyoruz. Bunu yapamazsın. Kes sesini. Şirket adına karar veremezsin. Şirketin yüzde altmışı bana ait. Bu nedenle karar verme yetkisini istediğim gibi kullanırım. İtirazı olan varsa şirketten hemen ayrılır. Dişli bir kadın. Dişli ve zehir. Bu sözlerinizi genel kurul toplantısına götüreceğim. Ah, istediğin yere götürebilirsin. Ee, kavganızı kestiğim için özür dilerim. Biz inşaata gidebilir miyiz? Hayır. Evet. Evet. Evet mi hayır mı hangisine uyacağız Bana göre en mantıklısı evet <gülüyor> Oylama yapmaları daha uygun Alay mı ediyorsunuz Eyvah. Hayır Sadece aramızda konuşuyoruz Baykul Bey projeyi toplar mısınız lütfen Siz kargoya devam edin Sonucu yarın bildirirsiniz ha? İnşallah kavgaya devam eder ve de birbirlerini boğazlarlar <gülüyor> Yanılıyorsun, onlar kavga etmiyorlar Sadece bizim gözümüzü boyamaya çalışıyor öyle Can, böyle bir şeyi neden yapsınlar? Meraklanma, neden yaptıklarını yakında öğreniriz Arabayı nereye bıraktın? Buraya park etmiştim Park yasağı levhasının altına Park yasağı levhası mı? İyi ama dün akşam bu levha yoktu Gece koymuşlar Galiba arabayı trafik çekmiş Bir yığın arabanın içinde benim arabayımı buldular Ne yapsınlar daha eskisini bulamamışlar Arabamla alay edilmesinden hoşlanmadığımı biliyorsun Ayhan Ben biliyorum ama trafik polisleri bilmiyor. Çelik bağlantıları tamam mı? Birinci kademenin bağlantıları bitti. Gerekmedikçe bağlantılarda kaynak kullanmayın. Emredersiniz. Ee, askı işlemi ne zaman biter? Vidalamaya işi zaman alıyor Ayhan Bey. En kötü ihtimalle bir haftada biter sanıyorum. Birinci kademeden sonra işçiler emniyet kemeri kullansın. Baykul! Geliyorum! Caddedeki malzemeler trafiği aksatıyor, hemen kaldırın. İyi de onlar için belediyeyi işgali ödendi. Hemen kaldırmanızı söyledim. Emredersiniz. Galiba bu sabah ters tarafından kalktın. Ters tarafından kalktığım belli mi oluyor? Evet. Azarlamadığın kimse kalmadı Sıranın bana ne zaman geleceğini bekliyorum İşlerin yavaş gitmesi beni sinirlendiriyor İşçiler ellerinden geleni yapıyor Kuyu temel için yaptığınız sondaj ne durumda Kötü, kötü hala kum çıkıyor Kaç metre oldu? 22 metre Sondaj işlemini durdursunlar Ama içerideki boruları çıkartmasınlar Neden? Boruların içine yumuşak harç doldurtacağı Aşağıdaki kum kütlesi yumuşak harcı emer Ben de emmesini istiyorum Tonlarca harcı kumun içine mi karıştıracaksın Sen aklını kaçırmışsın Aklımı kaçırdığım söylenemez Kuma karışan haç donduktan sonra sertleşecek ve kaya kütlesi haline gelecek. canım, Evet ben ben bunu hiç düşünmemiştim. E, doğrusunu söylemek gerekirse ben de düşünmemiştim. Aklıma şimdi geldi. <gülüyor> Tonlarca Aycan'ın kumun içine karıştırılması şirketin hoşuna gitmeyecek ama. Şirketin hoşuna gitmeyecek başka şeyler de var. Ama seslerini çıkarmaya cesaret edemiyorlar. Aykut Bey ile temelin altındaki krikoları çıkartın. Aykut Bey aşağı iniyoruz. Ayhan Bey cattaki malzemeleri kaldırmamızı söyledi. Of, bugün burnundan soluyor. Ne isterse yapın. İyi de eşçileri başka işte kullanırsan montaj gecikir. Haklısın, haklısın. Ayhan Bey ile ben konuşurum. Teşekkür ederim. Önemli değil. Krikoları dışarıya çıkartacak mıyız? Hayır, hayır. Tekrar kullanabiliriz. Biraz kenara çekelim yeter. Tamam. Çok ağır. Beraber çekelim. Yavaş, yavaş. Sıkışmış. Zor çıkacak. Biraz gayret et. Aa! Elim altında kaldı. Sana dikkatli olmanı söylemiştim. Aa, özür dilerim. Krikoyu yukarıya kaldırmaya çalışacağım. Biraz daha kollarım koptu. Şu kalası kullanın. Düzüm tükenmek üzere. Tam, <gülüyor> tamam, tamam kalkıyor. Kalkır. Kırık, tamam. kırık var mı? Tamam elimi çıkarttı. Kırık var mı Yok Birkaç tane küçük sıyrık. Sen yukarıya çık. Eline pansuman yaptı Ben krikoları hallederim. Yaralar önemli değil. İş bitince beraber çıkarız. İki tane kaldı. Sen dip taraftakileri çıkar. Tamam. Baykul Bey bu proje işe yarayacak mı? <gülüyor> Hiç şüphen olmasın Ayhan Bey ne yaptığını iyi biliyor Aa, İnşallah biliyordur Aksi halde hepimiz bu kubbenin altında kalacağız <gülüyor> Kötü şeyler düşünme Krikoyu çıkarttım İşimiz bitti gidelim hadi Aa. Temelden çıkarttığımız kum çok temiz Binanın sıvasında kullanabiliriz Kumu tahlil ettirmeden hiçbir yerde kullanamayız Bakın kum hakkında yeterli bilgiye sahibim Hangi tür kumun işe yaradığını Hangi tür kumun işe yaramadığını çok iyi bilirim Bundan şüphem yok Krikoların tamamını çıkarttık Kubbeyi yavaş yavaş indirmeye başlayın Güzel gidiyor Aykut bey eline ne oldu? Krikonun altında kaldı Mikrop kapmadan hemen pansuman yaptırır Biraz daha yavaş Gönyeyi kaybettiler galiba sağ tarafta bir problem var Ben kontrol ederim Sen elinin pansumanını yaptır Baykul sağ tarafa sen bak Ayhan bey temelden çıkarttığımız kum hakkında konuşmak istiyorum Bunun yeri ve zamanı değil Sen burada bekleme de doktora git hadi Hı -hı. Sağ taraf takılmış takıldığı yerden kurtarmaya çalışın kımıldamıyor sağ tarafı yukarı kaldırın ya sol tarafı demedim sağ tarafı kaldırın biraz dikkatli olun sorun burada değil aşağıda krik olan hepsini çıkarttınız mı evet galiba unuttuğunuz var sanmıyorum çevreyi kontrol ettik bunu öğrenmenin tek yolu aşağı inip bakmak tamam ben bakarım sen burada kal ben bakacağım 20 dakika sonra kubbeyi indirmeye başlayın <Gülüyor> Kolay gelsin Sağ olun İşçiler neden çalışmıyor? Küçük bir sorun çıktı Küçük sorunlardan nefret ederim Zaman ve iş kaybına sebep olurlar Biliyorum sorunla Ayhan Bey ilgileniyor <gülüyor> Yeterince ilgilendiğini sanmıyorum Gerçekten ilgilenmiş olsaydı inşaatın başında bulunurdu Ayhan Bey e haksızlık ediyorsunuz Haksızlık mı? Ben aynı fikirde değilim Ayhan Bey hakkındaki fikriniz beni ilgilendirmiyor. Kupayı indirmeye başlayın Soruma cevap vermediniz. Hangi soruya? Ayhan Bey nerede? Böyle bir soru hatırlamıyorum. Biraz sağ, biraz sağ, biraz sağ tarafa. Size soruyorum. Ayhan Bey nerede? 37 metre aşağıda. Temelin içinde mi? Evet. Size inanmıyorum İnanmıyorsanız görmek için aşağı inersiniz 37 metre aşağıya öyle mi? Haklısınız Bunu yapamam Haklısınız manikürleriniz bozulabilir Saçmalamayın <gülüyor> Ayakkabılarınızın ince topukları da kırılabilir Affedersiniz ayakkabılarınız İtalyan malı mı? Benim alay etmeyi kesin Alay ettiğimi mi düşünüyorsunuz? Evet <gülüyor> Hayır, Bense oldukça ciddiyim Ayhan Bey aşağıda Ya görmek için aşağı inersiniz Ya da çıkmasını beklersiniz Bu yerine oturdu Witch çıkartın İşiniz bittikten sonra şantiye binasına gelin İşimizin biteceğini sanmıyorum Görüşmemiz gereken bazı önemli konular var Yarın görüşürüz Hoş geldiniz Deniz Hanım Hoş bulduk Winch engellerini çıkarttık Yan kalıpları çakmaya başlasınlar Emredersiniz Tedinin Hala pansuman yaptırmamışsın sen Benim yerine oturmasını bekledim efendim Ayhan Bey geç kaldı Aykut Bey asansörü çalıştır Aha. Deniz Hanım Size iyi günler. Ben de sizinle geliyorum. Aşağısı bir kadına göre değil Aykut Bey. Sizinle Aykut Bey söyledim? Pekala, pekala Deniz Hanımım, kasp verin. Ben hazırım. Asansörü indirin. Temelin içine nasıl gireceksiniz? Tam altımızda küçük bir giriş var. Kalıplar çakıldıktan sonra giriş betonla kapatılacak. Temelin altını sığınak olarak kullanabiliriz. Bu yasalara aykırı ah, Yasaların canı cehenneme Temelin altını sığınak olarak kullanırsak bir kat karımız olur ya, Ticari düşünce Şirketin menfaatlerini korumak zorunda Ben korumak zorunda değilim Projeye uymazsanız binayı başınıza yıkarım Sizinle hiçbir konuda anlaşamıyoruz Yasal olan her konuda anlaşırız ha, Yasalara çok bağlısınız Yasalar olmasa ne siz olursunuz ne de biz Ayhan Ayhan Cevap yok Hangi cehenneme gitti bu Belki yukarı çıkmıştır Yukarıya çıkmış olsaydı muhakkak görürdük Ayhan Aykut bey hemen buraya gelin Aykut bir şey buldu Koş koş Topuklarım çok yüksek koşamam Ayakkabılarını çıkar Beni bekle Bekleyecek zamanım yok Kumdaki izleri takip et Korkuyorum Korkma burası dünyanın en tehlikesiz yeri Ben o kadar emin değilim Emin değilseniz asansörle yukarıya çıkarsınız Bu tarafa gelin aman allahım kubbenin kenarı ayağımın üzerine bindi kırıldı mı hayır kriko kırılmasını önledi zannediyorum yani hemen çıkartmamız gerekiyor aykut aykut kriko ile kubbenin kenarını yukarı kaldıralım o krikolarla kaldıramayız ki ah. oh. Hemen hemen milçiler haber ver. Kubey yukarıya kaldırsınlar o, Olamaz. E. Bağlantı çengellerini çıkarttık. E. Yeni çengel taksınlar. Bunun çok zaman şey, alır. Konuşmayı bırakın da başka bir çare bulun. Biz ne yapıyoruz? Oyun mu oynuyoruz? Abi, ah. Özür dilerim. işimize karışmak istemezdim ama benim bir fikrim Fikrinizi var. Fikrinizi kendinize saklayın. Siz bilirsiniz Aykut krikoları çalıştır Tamam krikolar çalıştı ama yerinden kımıldamıyor Çünkü yeterli değil Yeterli olmak zorunda Ayağının altındaki kumu ah, kazın ne? Hmm. Ne, ne dediniz siz Ayhan Bey'in ayağı kubbe ile kumun arasına sıkışmış Ayağının altındaki kumu kazarsanız kolaylıkla çıkartırsınız Deniz Hanım haklı kumu kazarsanız ayağım çıkar Denemekten başka çaremiz yok Tamam hadi Az kaldı Ayhan Bey hazır mısın? Hazırım, hazırım. Hazır. Aykut, Aykut bütün yüzünle çek. Hadi. Tamam, hadi. Ah, çıktı, ah. çıktı, çıktı ah. yerinden kımıldama da ah. ayağını kontrol edelim. Hadi. Ayağımın bir şey yok. Biraz ağrıyor hepsi o kadar ne. Ah. Asansöre kadar taşımamızı ister misin? İyi, ee, için teşekkür ederim. Asansöre kadar rahatlıkla gidebilirim. Geçmiş olsun Ayhan Bey. Sağ olun Deniz Hanım, sağ olun. Sizi gördüğüme sevindim Aykut bey beni gördüğüne sevinmemişti Can siz onu aldırmayın O ne zaman sevineceğini ne zaman üzüleceğini bilmez Üf, Ayağım kubbenin altında nasıl kaldı Kriko kumun altında kaldığı için görememişsiniz Çıkartmaya çalışırken Aniden havası boşaldı ve kube ayağımın üzerine bindi Verilmiş sadakanız varmış Haklısın Aykut bey Buradan çıkar çıkmaz kurban kestireceğim Kurbanı ben alırım <gülüyor> İnşaata başlamadan önce yeni projenin bir miktar mali yük getireceğini söylemişlerdi. Ama bu söyledikleri bir miktar mali yük miktar olmaktan çıktı artık. Büyük bir külfet haline aldı. Sakin ol. Bana sakin ol deme. Senin bencilliğin yüzünden 300 milyarı toprağa gömdük. Bundan sonra ne kadar gömeceğimizse belli değil. Ya bu işi durdur ya da maliyeti azaltmak için elinden ne geliyorsa yap. Aksi halde Evet. Cümleni tamamla Aksi halde ne olur Aksi halde iki ay sonra yapılacak olan genel kurul toplantısında karşına rakip olarak çıkarım ha, Kaybedersin Belli olmaz belki de sen kaybedersin Şirketteki hisse miktarı biliyorsun Yüzde altmışlık bir pay karşısında yenilmeye mahkumsun Yüzde altmışlık hissen konusunda yanılıyorsun Bildiğim kadarıyla geçen yıl hissenin yüzde yirmisini teminat olarak bankaya vermiştim değil Haklısın. mi Haklısın Haklısın ama senin de yanıldığın bir konu var Elimde bankanın yetki belgesi bulunuyor Bu belge benim seçimi kazanmama yeter Şu belgeleri incelemeni tavsiye ederim Hisse senedi devir sözleşmesi Bu ne demek oluyor? Hisselerinizin yüzde yirmisi bana geçti demek oluyor Hisselerimi bankaya teminat olarak vermiştim Teminat olarak verilen hisseleri başkasına devredemezler 10 gün önce bankaya olan borcunuzu ödemeniz ve teminatınızı geri almanız gerekiyordu Borcunuzu ödemediğinizden banka hisselerinizi satışa çıkarttı Ben de aldım Satışa çıkartmadan önce bana haber vermeleri gerekiyordu Bunu yapmak zorunda değiller Sen, sen bir alçaksın <gülüyor> Biraz öyleyim galiba Efendim Randevuyu iptal et Onunla görüşecek zamanım yok Kim olursa olsun umurumda değil Ben söylemeden buraya telefon bağlama Aksi halde kendine yeni bir iş aramak zorunda kalırsın Elinde şirketin ne kadar hissesi var Yüzde otuz dokuz Bu rakam seçimi kazanmaya yeterli mi? Hayır ama birkaç gün içinde yeterli seviyeye ulaşacak Bunu nasıl yapacaksın? Diğer hissedarlarla görüşüp destek isteyeceğim Sana destek olmazlar Neden destek olmasınlar? Yeni başkan yeni çalışma sistemi yeni kan demektir Sen bu şirketi kâra geçirecek beyne sahip değilsin Bu sözlerinizi iltifat olarak kabul ediyorum Çünkü fazla akıllı olmak insana aptalca şeyler yaptırır Ay, Hayret bugüne kadar seni tanıyamamışım Bana savaş mı açmak istiyorsun? Savaştan nefret ederim ben barışçıl bir insanım Öyle mi? Barışçıl bir insan olmam garibinize mi gitti diyor Doğrusunu söylemek gerekirse evet Lütfen ne istediğini açıkça söyle Pekala senden iki isteğim var Birincisi şirkete başkan yardımcısı olmamı sağlayacaksın Bu kolay ya ikincisi? İnşaatın maliyet bedenini düşürteceksin Ama bundan hiç kimsenin haberi olmayacak Son cümleni pek anlayamadım Maliyetin düştüğünden hiç kimsenin haberi olmayacak dedim Hala anlamış değilim Zeki olduğunuzu sanıyordum Zekiyim ama falcı değil Maliyetten doğacak farkı istiyorum yani Siz delirdiniz mi? Hayır hayır delirmedim Bugüne kadar şirketin kaymağını siz yediniz Bense uzaktan bakmakla yetindim hep Kayıplarımı telafi etmenin zamanı geldi şimdi. Ya teklifini kabul etmezsem? İki ay sonra başkanlığa veda edersiniz. Düşünmek için zamana ihtiyacım var. İnşaat devam ediyor. Bu nedenle fazla zamanımız Sana yok. Sana düşünmek için zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Ben de fazla zamanın olmadığını söyledim. Tamam kararımı yarın sabah söylerim. İnşallah kararın olumlu olur. Aksi başına ne geleceğini biliyorsun. biliyorum Biliyorum. Ama aklından sakın çıkartma. Bunun hesabını bir gün mutlaka vereceksin. <Gülüyor> Girin Hemen gelmeniz gerekiyor Ne oldu Birinci ve ikinci bodrum katları çatlamaya başladı Duvarlar mı Sadece duvarlar değil tavan betonları da Allah kahretsin gidelim hemen. Ha, Aşağı katlarda işçi var mı Evet var İnşaat alanını hemen boşaltın Emredersiniz İnşaatı boşaltın İnşaatı boşaltın İkinlik akı kolonları korktu oh. Çıkıyor kaçın Çek yıllarda uzaktın bu kadar bomba. Son... O kadar bir çöktü. İki işçi kalıpların altında kaldı. Felaketin büyüğü aşağıda. Direklerde bütün çatlaklar meydana gelmiş. Demirler kağıt gibi eğilmiş. Kalanlara inanamıyorum. Birinci sınıf malzeme işçilik kullanmamıza rağmen inşaat toz gibi dağılıyor. Biz de elimiz kolumuz bağlı seyrediyoruz. Kalıpların altında kalan işçileri hemen çıkartmak zorundayız. Onlar için dua etmekten başka çaremiz yok. Onları ölüme terk edemeyiz. Tonlarca yükün altında kaldılar. Sağ kalmaları mümkün değil. Allah'tan ümit kesilmez. Sağ olsalar da onlara yardım edemeyiz. Çünkü inşaat herhangi çökebilir. Diğer işçilerden hayatlarını tehlikeye atmalarını isteyemeyiz. İnanamıyorum Bir aylık emek bir dakikada yok oldu İşçileri topla Başka zayiat olup olmadığını öğren İşçilerin çoğu kaçtı Yıkıntıyı temizlemeden zayiat öğrenemeyiz İnce operatörlerine söyle yıkıntıları temizlemeye başlasınlar Karanlık olmadan iki işçinin çıkartılmasını istiyorum Tamam Ne oldu? Gördüğün gibi inşaat çöktü Çöküş nedenini bulabildin mi? Hayır Kubben aşağı inmiş olabilir. Kubbenin aşağı inmesi inşaata zarar vermez. Proje hatası olabilir mi? Hah? Beni mi suçluyorsun? Seni suçlamayı aklıma getirmedim. Projeyi çizerken bütün aksilikleri hesapladım. Şantiye binasına gidelim orada daha rahat konuşuruz Şirkette de başımız derde gelecek Sadece şirketle olsa iyi polisle de, de başımız derde gelecek İnşaatın çökmesi polisi ilgilendirmez Yanılıyorsun dostum yanılıyorsun İki tane işçimiz kalıpların altında kaldı Öldüler mi? Bilmiyorum bilmiyorum arkadaşlar çıkartmaya çalışıyor. öyle Kapıyı kapat kapat kapat, kapat. Kuyu temel Kubbe Yan kolonlar yük direkleri. Baykul dolapta bu projenin taslağı olacak Onu verir misin? Taslak, taslak bir işe yaramaz. Statik hesaplar. Masanın çekmecesinde. Allah kahretsin. Bu proje benim çizdiğim proje değil. Emin misin Ayhan? Evet, evet. Bu proje benim çizdim. Bu da sizin kullandığınız. Benim çizdiğim projede kubbenin üzerindeki ters girişler ve kuyu temele bağlanmış olarak merkez direği açıkça görünüyor. Sizin kullandığınız projede ise bunlar yok. Ciddi olamazsın. Çok ciddiyim. Bizim kullandığımız belediye tarafından onaylanan proje. Bu proje onaylanmadan önce bütün ayrıntılarıyla incelendi. Hatalı bulunsaydı reddedilirdi. Tabii ki onaylanmazdı. Statik hesapları sen yapmıştın. Yaptığın statik hesaplarla projenin hesaplarını karşılaştır. Bak bakalım hesaplar aynı mı? Ağırlık hesapları açı hesapları kolon hesapları Haklısın haklısın haklısın benim yaptığım statik hesaplar onaylı projeye uymuyor Projeyi değiştirmişler Bunu yapamazlar ki Sen öyle sen Projenin üzerindeki onayların da sahte olduğundan eminim Acaba hangi amaçla değiştirdiler Bunu bilmeyecek ne var maliyeti düşürmek için değiştirdiler Hayır, Doğru olamaz İki projeyi tam anlamıyla incelersen doğru olduğunu görürsün Ne yapacağız Ayhan Polise bildireceğiz. Çünkü bu bir kaza değil. Cinayet. Polis işin içine girerse bizim de sonumuz olur. Başka çaremiz yok ki. Ya da gözlerimiz kör, kulaklarımız sağır, vicdanlarımız kara... ...yaşamaya devam edeceğiz. Tercih seni. Karar vermek zor. Ölen işlerin ailelerine cevap vermek de zor. Evet haklısın, haklısın, haklısın. Benim gibi düşüneceğini biliyordum. İnşallah başımıza öde girmez. İki işin ölmesi başımızı yetence derde soktu. Onların hesabını bize soracaklar. Ben hesap vermeye hazırım. Ben de. <Gülüyor> Kısmın altında kalan işçilerin cesetlerini çıkarttık Baykul Bey. Ailelerine haber verin. Ben haber veririm. Ee, polisler geldi. Görüşmek istiyorlarmış. Onları onları biraz oyalay. Peki. Ayhan Bey, polise verdiğiniz ifadede... ...inşaata ait onaylı projenin değiştirilmiş olduğunu söylemişsiniz. Evet, Avcı Bey. Peki, kanıtlayabilir misiniz? Onaylı projenin bir nüshası belediyedeki dosyada. İki proje karşılaştırırsa gerçek ortaya çıkar efendim. Bu... ...belediyedeki proje ve... ...maalesef iki projede aynı. Ama bu imkansız efendim. İmkansız değil Ayhan Bey. İki projeyi de eksperlere incelettim... ...aralarında fark olmadığını söylediler. Statik hesaplar? Projeye uygun. Statik hesapların bana ait olmadığına yemin ederim. Yemin bir işe yaramaz. Ayrıca sizi de araştırdım... ...dürüst ve işinizin ehli olduğunuzu söylediler. Aslında bunlar da bir işe yaramaz... ...çünkü dürüst insanlar da suç işleyebilir. Biz işlemez. Belli olmaz Baykul Bey, belli olmaz. Siz de suç işleyebilirsiniz. İnsanlar melek değildir Salci Bey. Haklısınız. Bir an için sizin haklı olduğunuzu düşünelim. Projeyi değiştirmek kimin işine yarar? Şirketin neden? Birçok nedeni var. Ama en önemlisi maliyet. Benim yaptığım projeyle sahte proje arasında yaklaşık 400 milyar maliyet farkı var. 400 milyar büyük para. Şirket sizin yaptığınız projeye onay verdiyse ...bu miktar harcamayı da kabul etmiş demektir. Bence bu projenin değiştirilmesi için... ...yeterli bir sebep değil. Şüphelendiğiniz birisi var mı? Evet Kamil Bey. Şirketin yönetim kurulu üyesi öyle mi? Evet Savcı Bey. Bu projeye itiraz eden tek kişi Kamil Bey'di. Bütün insanların aynı fikirde olmalarını bekleyemezsiniz. Ortak menfaatlerin olduğu yerde... ...ayrı fikirlerde insanlarda bulamazsınız. Polis sadece bizden mi şüpheleniyor? Evet. Sizden şüpheleniyor. Özellikle de Baykul Bey'den. <gülüyor> <gülüyor> Saçma bir düşünce. <gülüyor> ben de aynı fikirdeyim. açıkça söylemek gerekirse başınız büyük dertte. Siz hangi taraftasınız? Benim taraf tutmam mümkün değil. Mesleğim deliller doğrultusunda karar vermemi emreder. Ama bazen vicdanımın sesini de dinlediğim olur. Şu anda vicdanım sizin suçsuz olduğunuzu söylüyor. <gülüyor> Hakkımızdaki güzel düşünceleriniz için teşekkür ederiz. Hakkınızdaki düşüncelerim sizi yanıltmasın beyler. Polis yeterli delili getirirse sizi içeriye atarım. Bizi bizi neyle suçlamayı düşünüyorsunuz? Tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle ölüme sebebiyet. Ya hepsi bu kadar mı? Az mı buldunuz? Şirket şikayette bulunursa cezanız daha da artar. Şirket yöneticileri şikayette bulundu mu? Bugüne kadar bulunmadılar ama bu şikayette bulunmayacaklar anlamına gelmez. Bugüne kadar herhangi bir şikayette bulunmamaları sizce garip değil mi? Neden garip olsun? E şirketi 500 milyar zarara soktuk. Bu yeterli değil mi? Bilmiyorum. Ee, belki de şirket sizi korumaya çalışıyor. <gülüyor> Kusura bakmayın. Ben şirketin bizi korumaya çalıştığını sanmıyorum. Bana öyle geliyor ki... ...başka bir nedenle bizi şikayet etmiyorlar. Belki de şikayet etmekten korkuyorlar. Koca bir şirket... ...sizden neden korksun? Nedenini mutlaka bulacağım. Evet. Bulsanız iyi olur. <gülüyor> Sarıcı bey bize bir tavsiyeniz var mı? Evet. Evet. Size konuşmamızın başında da söylemiştim. Yanlış bir harekette bulunmayınız ve sakın şehirden ayrılmayınız. Başımız yeterince dertte. Şehirden ayrılarak yeni bir dert açmak istemeyiz. Akıllıca davranacağınızdan eminim. Size iyi günler Savcı Bey. Size de... Aa, e, sakın söylediklerimi unutmayın. Unutmayız efendim. <Gülüyor> Projenin birinci aşamasında en büyük muhalifimiz Deniz Hanım'dı Sonra 180 derecelik bir dönüşle bizi desteklemeye başladı Kadınları anlamak mümkün değil Deniz Hanım'a güvenmiyorum Çünkü onun gibiler akrebe benzerler Ne zaman sokacakları belli olmaz Eskiden ona toz kondurmazdı Şimdi ise düşman gibi görüyoruz Dost gibi görmem için bana bir neden söyle Sadece bir neden e, Kamil Bey de aynı hamurdan yorulmuş Doğru söylüyorsun Ama Kamil Bey ile Deniz Hanım arasında bir fark var Kamil Bey açıkça düşüncelerini söylüyor Deniz Hanımsa. Sen... Saklıyor İnşaatın çökmesinde bizim de hatamız var Yaptığımız işi yeterince kontrol etmedik Şirket yöneticilerinin sahtekarlık yapacağı aklımıza gelmedi Eğer gelmiş olsaydı işi sıkı tutardık Aa, Bu defa da yanlış yola girdi. Eve gitmeden önce belediyeye uğramak istiyorum Neden? İnşaata ait dosyadaki evrakları incelemek istiyorum Dosyadaki proje savcıda başka evrak bulacağını sanmıyorum Hayır yanılıyorsun İmar arşivinden dosyaların imza karşılığı alınarak incelendiğini biliyorsun Evet İmar arşivinden dosyayı son olarak ben almıştım Projeyi değiştiren kişinin de dosyayı imza karşılığı aldığına eminim Vay canına bunu hiç düşünmemiştim Dosyayı değiştirenin de düşünmediğine eminim Bunu savcıya söylemeliyiz Önce delili bulalım sonra söyleriz he? Konuşurken önüne bak önüne Beni uyarmaktan vazgeçseniz Sen önüne bak dedim hadi Sizi uzun süre beklettiğim için özür dilerim. Zamanımız çok kısıtlı. Buraya çağrılma nedenimizi hemen açıklarsanız seviniriz. <gülüyor> meraklanmayın, meraklanmayın. <gülüyor> ee, hemen konuya gireceğim. Ee, yıkılan inşaatınızla ilgili bir şikayet mektubu aldık. Kimin şikayet ettiğini öğrenebilir miyiz? <gülüyor> Elbette öğrenebilirsiniz. Şikayet mektubunu inşaat mühendisiniz Baykul Çınar yazmış. Şikayet konusu... ...proje değiştirmek, yani sahtekarlık. <gülüyor> Aptalca bir suçlama, kendi hatalarını bize yıkmaya çalışıyor. Projelerinin işe yaramayacağını ve başımıza iş açacağını onlara söylemiştim. Buna rağmen inşaata onay verdiniz. Onay vermek zorundaydık, çünkü boşa giden her gün şirkete milyarlarca lira zarar getiriyordu. Milyarlar, milyarlar insan hayatından daha mı önemli, Deniz Hanım? <gülüyor> Elbette ki değil, Savcı Bey. Ama şirketin menfaatlerini de düşünmek zorundayız. Haklısınız. Baykul belediyedeki projenin değiştirildiğini ve bunu da bizzat sizin yaptığınızı yazmış Saçma Ben de öyle düşünüyorum Belediyedeki projeyi incelediniz mi? İncelemem mi gerekiyordu? Hayır ki sadece bir merak Projeyi incelemedim Ama içindeki harç makbuzlarını fotokopilerini çekmek için aldım İmza karşılığı mı aldınız? Hatırlamıyorum Kayıt defterinde imzanız var Hatırlamadığımı söylemiştim hmm, Haklısınız söylemiştiniz Şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Bu nedenle şirkete ait her türlü dosyayı ve evrakı inceleme yetkisine sahibi. Basit bir imza yüzünden Deniz Hanım'ı suçlayamazsınız. Deniz Hanımı suçlamıyorum Kamil Bey. Bina yıkılmasaydı şirketinizin ne kadar kârı olacaktı? Yaklaşık iki trilyon. Şu andaki zararı? Bir trilyon. Telaffuzu bile korkunç. Peki sizin zararınız ne kadar? Şu anda ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Yıl sonu hesaplarından sonra belli olur. Şirkete ait kar payınızdaki zararınızı sormadım. Kişisel zararınız ne kadar? Kişisel harcama yapmadık. Bu nedenle zararımız yok. İnsanlar harcama yapmadan da kar sağlayabilirler. Ne dediğinizi anlayamadım. Aklınızı kullanırsanız ne dediğimi rahatlıkla anlarsınız. Bulmaca gibi konuşuyorsunuz. Yanlıyorsunuz Kamil Bey... Ben beş yaşındaki bir çocuğun anlayıcı şekilde konuşuyorum ama... ...siz anlamak istemiyorsunuz ya da anlamazlıktan geliyorsunuz. Dolambaçlı i̇şte yolları bırakın Savcı Bey. Aksi halde avukatımızla konuşmak zorunda kalırsınız. Bakınız bu dosyada... ...inşaatınız için almış olduğunuz malzemelere ait faturalar var. Demir faturası, kum faturası, çimento faturası, çelik faturası... ...elektrik malzemesi faturası vesaire vesaire vesaire. Bunlar da... Malzemelere ait sevk irsaliyeleri Aralarında fark mı var? Hayır Faturalarla sevk irsaliyeleri birbirini tutuyor Her şey yasalara uygun Ben yasalara uygun olduğunu sanmıyorum Ay, Bu ama. kadarı da fazla ee, Bana Aykut beyi gönderin ee, Küçük bir karşılaştırma yapacağız da ee, beni misiniz savcı bey Kapıyı kapatın Aykut bey Bu adamla bizi muhatap edemezsiniz Heyecanlanmayın Kamil bey İnşaatta gelen malzemeleri siz mi teslim alıyordunuz Aykut bey? Evet efendim Ne kadar olduklarını ya da sevk irsaliyelerinin e, uygun olup olmadıklarını kontrol ediyor muydunuz? Ediyordum efendim hmm. Teslim aldığınıza dair nereye imza atıyordunuz? Ee, sevk irsaliyelerine atıyordum Şu önümdeki sevk irsaliyelerini Evet efendim hmm. Hayır ee, efendim Evet mi hayır mı? Ya, i̇rsaliye'ler doğru ama imzalar yanlış İmzalar sizin değil mi? Kesinlikle değil Allah Allah. <gülüyor> Nasıl oluyor? Ee, yanılmıyorsam irsaliyelerin bir nüshası sizde kalıyordu ee, Nerede olduklarını biliyor musunuz? Şantiye binasındaki dolapta hmm. Peki dolaptaki irsaliyeler bunlar mı? Bunlar Peki onlar olduklarını nasıl anladınız? Ee, üzerlerindeki imzalardan çünkü o imzalar bana ait İki ayrı irsaliye, Birinde malzemeleri teslim alanın imzası... ...diğerinde kime ait olduğu belli olmayan imzalar. Teşekkür ederim Aykut Bey. Siz gidebilirsiniz. İyi günler Savcı Bey. Güle güle güle güle. Sorularınız bittiyse biz de gidelim mi? E, sizinle işim henüz bitmedi. Günaydın efendim. Günaydın Ayhan Bey. E, geç kaldınız. <Gülüyor> Arabamızı park edecek yer bulmaya çalıştık. <gülüyor> ee, girin içeri. Girin, girin. Evet. Geçin şöyle, kapıyı kapatın. <gülüyor> ee, lütfen oturun. Baykul Bey, iki proje arasındaki maliyet farkını çıkarttınız mı? Evet efendim. Biraz zaman aldı ama çıkarttım. Aradaki fark 452 milyar. Hayret. E, saniyeler arasındaki farkta 452 milyar 330 milyon e, Deniz hanım şirketin yönetim kurulu başkanı ve genel müdürüsünüz Bu paranın nereye gittiğini açıklar mısınız? Avukatım gelmeden konuşmak istemiyorum e, Siz biliyor musunuz Kamil bey? Cevap vermek zorunda değilim Konuşmamak ikinize de bir şey kazandırmaz Aksine sizi batağa gömer ve hayatınızı demir parmaklıklar arasında geçirmenize sebep olur <gülüyor> Bunlar boş laflar ee, i̇çeriye polis gönderin bakayım Sahtekarlık, zimmet ve bilerek ölüme ikiniz de hakim önüne çıkacaksınız Elinizde delil yok, bunu yapamazsınız Nefesinizi boşuna harcamayın Kamil Bey Elimizde sizi yıllarca hapiste tutacak yeterli delil var Bunu Savcı Bey Bu ikisini nöbetçi mahkemeye götürün Sizinle duruşmalarda görüşeceğiz ee, O günü sabırsızlıkla bekleyeceğim hanımefendi Size güvendiğiniz için size teşekkür ederim. Ben sadece görevimi yaptım. Biz de gidebilir miyiz efendim? Siz gidebilirsiniz Ayhan Bey ama Baykul Bey bir müddet daha benim misafirim olacak. Neden? Trafik kanunlarına aykırı araba kullandığımıza dair elimizde şikayet dilekçesi var. Ben kanunlara saygılı bir vatandaşım. Şikayet Savcı dilekçesini Bey. yazan sizin gibi düşünmüyor ama. Ne düşündüğü umurumda değil affedersiniz Savcı Bey. Bu, bu şikayet dilekçesini kim yazmış? Ayhan Bey yazmış. Ne? ne dediniz? Ayhan Bey mi yazmış? Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Yok, Hayır, hayır. Arabanın arkasına bağlayıp... ...otoyolda sürükleyeceğim. Bakın, bu yapacağınıza... ...tasarlayarak adam öldürme denir. Cezası da çok artır. Peki Savcı Bey, cezası hafif olan bir suç... ...söyler misiniz lütfen? Ee, Ayhan Bey, sizin enişteniz. 15 günlüğüne annenizi Ayhan Bey'e... ...misafirliğe gönderin. E, aman efendim, daha neler? <gülüyor> yani En iyisi beni öldürsün... ...çünkü bu ölümde... Ya... Öldürmekten daha beter. <gülüyor> Kum tepesi adlı radyo oyunumuzu dinlediniz. Yazan Bayram Alacaklı. Rejisör Kenan Işık.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 O tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın.